Arkadaşlar ses yok mu? Ses gelmiyor mu? Yani ekrana bir tuhaflık oldu bugün. Ben kendim cepheye tercüm ettim. 2-3 satır tercüm ettim. Size geldi mi sesim? Tercümeyi baştan mı alayım? Hercümeyi baştan mı alayım? Evet ya da hayır yazın. Oh. Suratul Bakaratı medeniyetun ve hiye mi'etani ve sütun ve Bakara suresi medenidir ve 286 ayetten oluşur. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim. Kale al-Fakihu. Fakih dedi ki, el-Fakihu kimdir? Ebu'l-Laysa'l-Semerkandî. Haddeseni Ebi Allah Kale haddeseni Muhammed ibn Hamid Hamidin. Kale haddeseni Ali ibn-i Farih haber selam Muhammed bin Marwan'a, Ana Afa bin Sa'idi, Ana Ebu an fi kıble taala elif lam yani ana Allahu alim. İbn Abbas diyor ki -mm demek ana -dem Allah, al Allahu alimu demektir. Peki, ve ma ana kavl İbn Abbas ana Allahu alimu. İbn Abbas'ın ana Allahu sözü şu manadadır. Yani elif al ana vel la mu Allahu vel mimu alimun E aneden elifi Allahu dan lamı da mimi çıkartıyor böylece elif lam mimi en Allahu alimuye tekabül ettiriyor. Enel Kur'an nazel bi lügati'l Arabi. Çünkü diyor Kur'an Arapların diliyle indi. Vel Arabu kad kanat harfen ve turiru bihi tamamü'l daha önceden Bazen diyor bir harfi zikrederdi ama e, o harfle e, kelimenin tamamını e, kastederlerdi. Elâ <gülüyor> tera görmüyor musun? ile <gülüyor> tavlel-kâili. Ekranı biraz daha büyütmek istiyorum. Şöyle daha iyi. Elatera ile Kabulika ile. Şöyle söyleyeni görmüyor musun? Kultuleha kifilene kahlet kaf. Ona dedim ki, bizim için kalk. Bir bayana söylüyor. O da kaf dedi. Yani burada kaf ne demek? eee kaf diyorum affedersin. kifi dur dedim. O da kaf dedi. Yani waqaftu. Yani bil kafi kad waqaftu. Kaf kad waqaftu anlamında kullanılmıştır diyor. Yani bir kelimeyi bir harf ile ifade etmiş oluyor. Wa qala el kelbiu kelbi dedi ki haza kasemun. Yani elif lam mim demek, yemin demektir. Kasem yani, nasıl oluyor? bu Apsamallahu te'ala bil Kur'ani. Allah Kur'an'a yemin ediyor ki enne hazel kitabel lezi enzela ala kalbi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirdiği bu kitap huve el Kitab lezi nezela min indi Allahi la raybe fih. Hiç şüphesiz Allah katından inmiş bir kitaptır.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 ee, cevabı olabilmesi için orada bir takım harflerin geçmesi gerekiyor. O da in, vekad, velekad, vema, vellam gibi harflerin olması lazım. Kasem var diyebilmemiz için. vehuna lemlecid harfen minhâvihil hurufu halbuki burada bu harflerden birini göremiyoruz diyor. felâ yecüz en yekûnü yemine. o zaman yemin olamaz diyor. Bu harflerden biri olmadığına göre. ولكن الجواب ان يقال عندك diyor müfessirimiz buna şöyle cevap verilebilir. Mevdu'u kasemi kullu la raybe fihi. Kasem kısmı la raybe fihi'dedir. Falew enne insanen halafa feqala bike şu yemin esse dese ki vallahi haza'l kitabu la raybe fihi. Dese ki vallahi şu kitapta hiç şüphe yoktur. Ne olur leken el kelamu sediden bu söz doğru yerinde bir söz olur Arapça açısından niçin ne olur ve tekunu la cevabın lıkasem'i ve fihteki la o takdirde ne olmuş olur cevabur kasem olmuş olur yani oradaki la'yı böyle değerlendirebiliriz diyor evet. Fethete anne kabul el kelbiyi sahih hun o zaman kelbi'nin bu sözünün doğru olduğu anlaşılar. F'in <feyn> kiyle eğer sorulursa ki iş il hikmetu fil qasem min Allah Teala. Yani bu kelimeyinin bu eski metinlerde bu şekilde kullanıldığını ilk defa görüyorum. İşil hikme yani bugünkü Arapçada, günlük Arapçada, sokak Arapçasında iş mesela, iş tebri, iş eyyü kısaltılmasıdır. Eyyü şeyin, mesela şu da diyorlar, şu, şu bit tek diyor Suriyeliler mesela eee işte iş ediyorlar ne istiyorsun. İşte iş eyyu şeyinden geliyor. İşil işil hikmetu fil kasemi min Allahu Teala. Allah'ın böyle bir yemin etmesindeki hikmet ne olabilir diyor. Ve kanel kavmu fi zamani ala fınfayn. İnsanlar o dönemde iki gruptu şimdi yemini anlamaya çalışıyor. Eğer burada bir yemin varsa o yemin nasıl anlaşılmalı? İnsanlar o dönemde iki gruptu. Musaddikin ve bin. Bir grubu tasdik edenler, bir grupta yalanlayanlar. Musaddi musaddiku yusaddiku bi hayri kasemin. Kur'an'ı tasdik edenler Allah'ın yeminine ihtiyaç duymazlar ki biz Kur'an'da yemin görmesek de yine onun Allah'ın sözü olduğuna itikad ederiz. Yemine ihtiyacımız yok. Vel mukeddiku la yusaddiku ma'al kasemin. Kur'an'ı yalanlayan insan da e, yemin var diye Kur'an'a inanacak değil. O zaman yeminin hikmeti nedir? Sorusuna kıyla ona denilir ki diyor. Yani bu cevabı veren bu değilse Semerkand. el kuranu nəzəl bi lügatil Bu önemli bir cevap. Kur'an Arapların diliyle indi. E, ne olmuş onların diliyle indi ise? Və Arap bu ıza rada bazıları muakkide kelamı Araplar diyor sözlerini tekit etmek pekiştirmek istediklerinde aks alakmeyi yemin ederler Bugün de arkadaşlar bunu bolca görürsünüz yani yakın çevrenizde Suriyeler vardır aşağı yukarı her iki üç cümlede bir Vallahi vallahiallahi e, yemini mevzu miktarda yaparlar Araplarda bu çok kullanılan bir şey yani "Allahu Teala arada en etki de aleyhim Allah Teala da diyor bu e, Tehkitli bir ifade kullanmak istedi. Erade en yüekkide aleyhim elhüccete yani e, delili onlara tehkitli bir şekilde sunmak istedi. Bunun için de Araplar madem kasemi bolca kullanıyorlar, kasem kullandı. Fe'akseme ennel kur'ane min O zaman Kur'an'ın kendi katından olduğuna yemin etti. Ve ile elif la mim. Şöyle de denilmiştir. Elif lamiyim el elifu Allahu Teala, vel lamu Cibril Cibrilin lamu vel nimu O zaman ne olur Sallallahu aleyhi veekunu ve, manahu eğer böyle tevil ederse manası olur Allahu lladhi anzala Cibrila ala Muhammedin bihadha'l Kur'an la rayba fihi Yani bu Kur'an'ı indiren Allah Teala'dır. Cibril vasıtasıyla Muhammed'e indirmiştir Aleyhissalatu vesselam. Bunda herhangi bir şüphe yoktur demek olur. Bunlar tabi tahmini birer yorumdur, tevhildir gördüğünüz gibi. Taberi mesela bir ayetin haruf u mukattağının geçtiği bir ayetin tefsirinde haruf u ile ilgili 8-10 görüşü verdikten sonra diyor ki bu manaların hepsi de mümkündür. Yani bu man manalardan herhangi birini diğerini tercih etmeye imkan sağlayacak bir durum yok. Bunlardan her biri mümkün diyor. Ve قال bir başka görüş. Kullu harfin huwa iftitahu ismin min asma'illah teala. Bunlardan her birisi diyor Allah'ın isimleriyle alakalıdır. Nasıl oluyor bu? قال الالف مفتاحو اسمه الله. Elif harfi Allah isminin anahtarıdır. Ve lamu yani ilk kelimesidir. Ve lamu iftitahu ismihi'l latif. Latif isminin anahtarı ilk harfidir. El-Mîmü müftahü ismi Mecid. Mecid isminin müftahı, ilk harfidir. O zaman ne olur? Elif-Lam-Mîm. Ve-Yekûn ma'nâhu al al-Latifu el-Mecidu. Elif-Lam-Mîm. harfleri itibariyle. Enzelel Kitabe. Kitabı o indirmiştir, manasına gelebiliyor. ve uyar muhammed bin i Ka'b ibn-i tirmiziye ennehu kâr. İnna Allah Teala avdeğa jenie ama fi tırk <Sessizlik> es Allah Teala bu Sûrde olanların hepsini koymuştur tabircayse depolamıştır, ziplemiştir. Minel ahlakami ve kısası hükümleri ve küssaları fi el hurufü ileti zekr fi evvel Sûrati o surenin başında zikrettiği harfler ziklemiştir ziplemiştir tabiri caizse. Oraya yüklemiştir. وَلَا يَعْرْفُ bir اِلَّا Bunu da nebiler ve velilerden başkası bilemez. Diyor. ثُمَّ بَيَّنَا ذَٰلِكَ fi جَمِيعِ السُّوَرِ لِيَفْقَهَ النَّاسُ Sonra da Diyor. Allah Teala bunu insanların anlayabilmesi için pek çok surede beyan etmiştir, ortaya koymuştur. Varu yani şabiye nehu kale inna Allah taala inna lillahi Allah'ın sırrı vardır. Calehu فِي كِتَابِهِ Kitabın fi Gönderdiği kitaplara koymuştur o sırlarını. Ve inne sirrahu fil Kur'an huvel huruful Kur'an'daki mukatta'dır. Beru an Umara ve Osman ve İbn Mesud radıyallahu anhum enhum onlar da şöyle demişler El hurufü'l-müktat'a min'el-maktumi. Ellezî la yufassiru. Huruf-u tefsiri mümkün olmayan manası kapalı şeylerdendir. Ve Ali'in radıyallahu anhu hazret-i Ali diyor ki ve'smun min esma'illah. Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Sure kat hurufulu su'i bu harfler surelere dağıtılmıştır. Yani enha huna kad zikra Yani burada elif lam zikredildi. Bu da zikre elif lam rafi'i mevdiin akhara başka yerde elif lam zikredildi. Bu da k ra mim bir mevdiin akhara zikra nun fi mevdiin bunlar farklı yerlerde farklı şekilde konmuşlar. فَاِذَا <gülüyor> جَمَعَتَ ya da فَاِذَا جُمِعَتَ bu harfler cem edilirse يَكُونُ الرَّحْمَانُ الرَّحْمَان kelimesi çıkar bunlardan diyor. وَكَتَرْكَ سَائِرُ الْحُرُوفِ diğer harfler de böyledir. اِذَا <gülüyor> جُمِعَ eğer cem edilirlerse يَصِيرُ اسْمَنْ مِا اسْمَا Allah'ın isimlerinden biri haline gelir bunlar diyor. Mesela burada şunu hatırladım. Bunlar o kadar spekülasyona açık şeyler ki arkadaşlar. Mesela Şiiler sadece bu huruf-u kullanarak kendilerine şöyle bir cümle kurmuşlar. Bulmuşlar, uydurmuşlar. Diyorlar ki, bu harfler şu cümleye işaret eder. O harflerin her birini birer kere kullanmak suretiyle bir cümle kurmuşlar. O da şu. Sırat-u aliyyin حَقْقُ نُمْسِكُهُ <Sessizlik> Ali'nin yolu hak yoldur. Biz ona sımsıkı yapışırız, sarılırız. Ehl-i sünnette bu konuda şiirlerden geri kalır mı? Kalmaz. Ehl-i sünnette şu cümleyi e, bulmuştur. سَحَّ ma'as Sünneti. <Sessizlik> Ehl-i sünnette yolun sahih olur, doğru olur. Dolayısıyla bunlar son derece spekülatif şeyler, yoruma açık şeyler. Her cemaat, her tarikat, her fırka kendisine buradan bir takım cümleler çıkartabilir. En iyisi bu harflerin dikkat çekmek üzere kullanıldığını ya da bakın ya insanlar bu Kur'an sizin bildiğiniz harflerden oluşuyor. Buyurun siz de madem öyle aynı harflerden oluşan insanların gönlünde izler bırakacak kitap oluşturun madem öyle. Hadi siz de kendi Kur'an'ınızı oluşturun bakalım diye bir meydan okuma sesiliyor. O daha anlamlı geliyor. Evet. وَذَكَرَ قُطْرُبُ Kutrub diyor ki اَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ Müşrikler Kur'an'ı dinlemiyorlardı. Kemal allah Teala şu ayette buyurulduğu üzere وَلْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Yani Hz. Muhammed Kur'an okurken ee, siz e, baskın çıkmak için e, bir takım sözler söyleyin. Yani e, onu bastırın Kur'an okurken. Böylece e, onu yenmiş olursunuz. Sesiniz ondan daha yüksek çıksın. E, deniliyor e, müşrikler. Dolayısıyla dinlemiyorlardı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ve ara ve işmuhu şeyen lam yekunu semi'uhu Allah Teala da bunun üzerine onların daha önceden hiç duymadığı bir şeyi onlara duyurmak istedi. Dikkatlerini celp etmek istedi yani. der zrike ilel istima'i. Böylece onların bu okunacak ayetlere kulak vermelerini sağladı. Kulak vermelerini teşvik etmek için. Onları buna sevk etmek için hatta Hüzlü mühumur ta ki hüccet onları ilzam etsin. Ve <gülüyor> bayağı bazıları dedi ki, enn müşrik neken u müşrikler diyorlardı ki, lan ifkaf eder <gülüyor> Kur'an'a. Kur'an <'ı> anlamıyoruz, lan onu kalı. Çünkü dediler <gülüyor> ki, kulugunafi ekinnetin mimmât ede iley. Yani senin bize davet ettiğin bu şeye karşı kartlarımızda kılıflar vardır. inanamıyoruz kartlarımız örtülüdür yani. Dediiler. فَأَرَادَ اللّٰهُ اَنْ نُبَيِّنَ لَهُمْ اَنَّ الْقُرْآنَ مُرَكَّبُنَ عَلَى الْحُرُوفِ اللَّتِي رَكَّبَتْ عَلَيْهَا أَلْسِنَتُكُمْ Bu, Allah'ın gönderdiği bu Kur'an, sizin dillerinizin oluşturduğu harflerden müteşekkildir. Yani farklı bir dil kullanılmıyor, farklı bir alfabe kullanılmıyor. Sizin oluşturduğunuz, ürettiğiniz harfler, kelimeler, neyse Allah onları kullanıyor. Manasını o da Yani hu ala lugatikum ma lekum la tıfqahum yani o sizin diliniz ile indi, dilinizin kurallarına göre indi. Sizin dil zevkinize göre indini niye anlamıyorsunuz? Nasıl duyuyor da anlamamıyorsunuz? Anlamazlıktan geliyorsunuz ve inme arada bir de kürfürufi, tamamen hurufi. Bu o, harfleri zikretmekle e, o harflerin tamamını kastetti. Nasıl diyor? Kemen anla raju le yakula alim tuvale diyi elif Bir adamın şöyle demesi gibi oğluma elif b'yi öğrettim. Elif b t se, ne demektir bu? Yani bütün alfabeyi öğrettim. Kur'an'da da elif, Hamim, Eliflamra ha, elif, la, denilmek suretiyle de sanki şöyle deniliyor. Yani bütün harfler kullanılmış gibi düşünün. Ben burada elif, lâm, diyorum, Hamim diyorum ama hepsini söylemişim gibi düşünün. Sanki bütün harfler zikredilmiş gibi oluyor böylece diyor. وَاِنَّمَا يُرِيدُ جَمِعَ hurufi. Bunu söyleyen kişi bütün harfleri öğrettiğini çocuğuna söyler. Bunu kasteder. وَلَمْ يُرِدْ بِهِيَ الْحُرُوفَ الْارْبَعَةَ خَاسَّةً bu sözü söyleyen kişi sadece bu dört harfi yani elif b'ts'yi kastetmediği açıktır. O kâle ba'duhum bir halinde diyor ki bu ba'duhum arkadaşlar bazıları anlamına gelebileceği gibi bir kişi anlamına da gelir. Yani kâle ba'duhum'un biri de şöyle dedi, biri dedi ki diye tercüme edebiliriz hatta daha da doğru olabilir bu. Bu surelerin e, şiarıdır. Bu ee, bir nevi remzidir sembolisim getir vekan Yahudu ada Allahi bu diye okudum niye öyle okudum bukan Yehudu ada Allahi bu Can Yahudu Yahudu ismi niye mesela haberi gibi A'da Allah gibi okumadım Ada Allah neden okudum? İrabı nedir acaba? Sesim geliyor mu? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Ve kana'l-yehudu. Ada Allah. كَانَ Yahudu عَدَاءُ اللّٰهِ فَسَّرُوهُ عَلَى حُرُوْفِ الْجُمَلِ Tercüme edeyim bakalım ondan sonra söyleyebilecek misiniz? Allah'ın düşmanı Yahudiler bu harfleri bunları cümle harflerine göre yani bu ebced dediğimiz ebced hevves huddi kelemen se'afas kareşat var ya, ebced hesabına cifir ya da cefir denilen, o hesaba göre bunları düşündüler diyor. Tefsir ettiler. وَكَانَ الْيَهُودِ اَعْدَاءُ اللّٰهِ Burada a'da Allah arkadaşlar, الْيَهُودِ'den atfı beyan'dır. Yahut da bedeldir de denilebilir. Atfı beyan. Yahudiler kim o? Yahudiler a'da Allah'ı Allah'ın düşmanları olan Yahudiler. Anlamında, Evet. Bunlar e, zaten bu cefir hesabı, ebced hesabı, cefir cifir ilmi e, Yahudi Kabala kültüründen bize geçmiştir. İbnü Teymiyye'nin 7. şatı bunu çok açık, seçik bir şekilde ifade ederler. İslam kültüründe olan bir şey değil. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ya da sahabe-i kiramın bu işte uğraştığına dair hiçbir delil yok. Abdullah İbni Abbas'tan Kadir Suresi'nde böyle birkaç rivayet onu çağrıştıracak şeyler varsa da sahabenin bununla uğraşına dair herhangi bir bilgi yok. Resulullah'ın onlara böyle bir şey öğrettiğine dair bilgi yok. Zamanla Allahu Alem Yahudi Kabala kültüründen öğrenilmiş şeylerdir. Ancak hurufilik dediğimiz bir akım Fazullah Hrufi o kadar etkili olmuş ki Osmanlı'da pek çok padişah Hurufilikten etkilenmiş. Mesela Fatih Sultan Mehmet dahi Rufilikten etkilenmiş. Öyle anlaşılıyor. Saraya çok ciddi bir şekilde nüfuz etmişler. Yani tıpkı Hasan Sabah'ın ekoli gibi bir zamanlar Selçuklu Sarayı'nın onların nüfuz ettiği gibi Hurufilik de Osmanlı Sarayı'na nüfuz etmiş. E, Fatih döneminde Fatih'in bunlara çok ciddi imkanlar sağladığı ve bu yüzden bazı ulemanın e, artık bu konuda tedbir almak gerekir diyerek düşünüp e, hufiilere karşı e, ciddi bir hareket e, başlattıkları e, bilinir. E, son dönemlerde de e, hepinizin bildiği bir e, alim Türkiye'de yazdığı eserlerde bu cefir ya da cifir hesabının ilmini, hepçet hesabını çokça kullanmıştır. Kimdir o alimimiz? Üstad Bediüzzaman risalelerinde bu cifir ilmini çokça kullanıyor, hepçet hesabını buradan bazı ayetlerden mesela Risale-i Nur'a işaretler çıkartıyor. Nur ayetine bakın. Başka ayetlerden mesela şeriat kelimesi sik kaytası -ke gaybi -gay olacak. Şeriat kelimesinin hepçe hesabını çıkarıyor. 800 küsürlü bir rakam yanılmıyorsam. Ee, Risale-i Nur kelimesinin de hepçe hesabını çıkartıyor. Arada herhalde bir iki fark olması lazım. Diyor ki bu şuna tekabül eder ki Risale-i Nur şeriata çok yakındır. Yani şeriatla Risale-i Nur arasında çok az bir fark vardır. iki sayı fark gibi. Böyle bir takım tuhaf sonuçlar çıkartıyor. Hatta yayınlanmamış bazı risalelerinde ben el ile bazı risaleler gördüm. Orada devrin bazı devlet adamlarının deccal olduğuna dair ee, yine cifir hesabını kullanarak bir takım böyle zorlama yorumlarla bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Mesela yine e, hepinizin bileceği niyazi Mısri de bu cifir hesabını bolca kullanır. Onun Mevar Edül İrfan diye bir kitabı var Süleyman Ateş Hoca tercüme etti. Orada görebilirsiniz çok enteresan bu cifir hesabından hareketli Hazreti Hasan ve Hüseyin'in e, cifir ilminden hareketli nebi olduklarını, peygamber olduklarını söylüyor. Onların peygamber olduğuna iman etmeyenlerin imanının makbul olmadığını söylüyor. Zifir hesabından hareketli. Yani maalesef bu ümmetin vaktini zayi etmiş, almış tuhaf bir meseledir. Son dönemlerde de Türkiye'de böyle bazı gizemli, esrarlı programlar yapıp, işte kehf, affedersiniz, Mesela birine rastlamıştım Fil suresinden Orta Doğu'da yakın zamanda savaş çıkacağını, bu savaşta Türkiye'nin İran ve Irak'ta savaşacağını, bu savaşta Türkiye'nin her ikisine de galip geleceğini, Amerika'nın da bu savaşa dahil olacağını çıkartan bazı tuhaf insanlar var. Onu da nasıl çıkartıyorlar söyleyeyim. Elem tera keyfe rabbuke ve ashabil fil Diyor ki bak fil Amerika'da demokratların simgesidir. Amerikalı demokratlar Türkiye'yi savaşa sokacak ya da Orta Doğu'da bir savaş yapacak. Bir. İkincisi Türkiye'de bu işe girecek. Nasıl? Elem terakey fe terakeye var. İşte Türkiye'yi bulduk. Güzel. Varsa aleyhim tayran ebabi Tayran'daki tıyı atarsak diyor ne olur? İran olur diyor. Tayran, İran olur. Halbuki T'yi atarsak hemze getirirsem İran değil, Ayran olur o. Ee, ondan sonra Ebabil, Tayran Ebabil. Bak Ebabil'deki hemzeyi de at, Babil kaldı diyor. Babil'de, Irak'ta. İşte bak Irak var, İran var. Peki Türkiye'nin galip geleceği nereden çıkardık? Çünkü Türkiye en başta zikrediliyor diyor. Birinci ayette zikrediliyor. Dolayısıyla Türkiye, İran ve Irak'a galip gelecek. Bunu canlı yayında bir saat anlattılar maalesef. Geçen sene falan tesadüf etmiştim. Yani bu işin müşterisi de çok oluyor. Çünkü sırlı, gizemli bir şey, tuhaf bir şey, insanlara esrarengiz gelen bir şey. Ondan dolayı da cazibesi oluyor maalesef. Ee, Yahudiler cümle hesabıyla bunları yorumladılar diyor li'ennehu zekara min Yahudi Çünkü zikredildi ki diyor Yahudilerden bir grup bin Humkayb ve ve Abu ve Şu'be bin ve bu kişiler Yahudilerden دخلوا على رسول sallallahu aleyhi ve عليه وسلم. Peygamberimizin huzuruna girdiler ve kabul dediler ki Bela Bize gelen bildiğin bilgiye göre e, sen elflamim derkel kitabu diye bir ayet okumuşsun. Fe kün te sadıkan. Eğer e, bu getirdiğim bilgide doğruysan sadık isen fəkunu bakavumetike ihtiva olsabi iyneseneten. O zaman senin ümmetinin yaşı yalnızca 71 yıl olacak ömrü. Ümmetinin ömrü yetmiş yıl sürecek diyor. Niçin? Diyennel elfe vahidun ve lâmü selasun ve lâmü arbaun. Bunları topladığımızda diyor yetmiş yapar. Ve dahika Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sümme qalû lehu ve hel zalik. zâlik Peygamberimiz de güldü. Böyle bir yoruma Neden denir? Gülünür ancak. Peygamberimiz de sordular. Başka var mı böyle harfler? Kale dedi ki naam elflâm mim sâd var dediler fa 90 bu daha fazla dediler çünkü sadın değeri 90'dır fa dediler ki her başka var mı qalala naam elif lam ra var dedi fa bu daha uzun dediler çünkü ra 200'dür değeri summa zekara elif mim dediler ki halatt aleyna bize bize karışık geldi bu iş kafamızı karıştırdın ya Muhammedler nedir iyi em bil yani azını mı alalım çoğunu mu alalım ümmetine ömür biçmek için bilemedik bizi hayrette bıraktı kafamızı karıştırdın dediler bu inne ancak akıllarının yettiği kadarını kur'andan aldılar bu kullu her insan e, ilmi aklının alabileceği kadar alabilir yani ilim bir derya ise akılda bizim kabımızdır. O kabımız o deryadan ne kadar alabilirse o kadar alabiliriz. Ve kullu ma zükira fil Kur'an min el hurufi'l Kur'an-ı Kerim'de zikredilen huruf-u mukatta. A. Buradaki min nedir arkadaşlar? Ve kullu ma zükira fil Kur'an min el hurufi'l Buradaki mine ne mini diyoruz? Sesim geliyor mu? Arkadaşlar. Ses geliyor mu? Buradaki mimen ne, ne mine ne mini diyoruz? Mine ne mini diyoruz? mini beyaniye. Geçen derslerde de söylemiştim. Oradaki ma var ya, ma-i mevsule, o ma'daki kapalılığı açıklayan min. Fetefsiruhu nahnu nahvu ma zekarnâ hâhuna. Dolayısıyla, fe tefsiruhu nahvu ma zekarnâ hâhuna. Dolayısıyla diyor bu elif, la, zikri bizim bu şekilde zikrettiğimiz üzeredir. Wallahu a'lam bis savâbi. Doğrusunu Allah bilir. Kavlu azze ve celle zalike'l kitabu ne demekmiş? Ey hazir kitabu. Yani bu kitap zalike haza ile tefsir edilmiş oluyor böylece. La raybe fîh, ey la şüphe فيه minni. Onda şüphe yoktur. Yani neyde şüphe yoktur? Benden olduğunda. Şüphe yoktur. Lem yahtalikhu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem'in triqai nefsi kendi kafasından uydurmamıştır Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın. Ve kad يُوضَعُ ذَلِكَ بِمَعْنَا هَذَا ذَلِكَ e, ismi işareti bazen haza manasında kullanılır. Genellikle ذَلِكَ uzaktaki bir şeye işaret için kullanılır. ذَلِكَ لِلْبَعِب denilir. Haza bu demek ذَلِكَ şu daha uzaktaki bir şeye işaret etmiş oluyor. Ama diyor bazen ذَلِكَ ismi işareti haza'ya aga manasında da kullanılır. Buna bir örnek veriyor şiirden. Akulu lahu ve rimhu ya'tiru metnehu. Tâemmâl khifâkan ennî ene Arkadaşlar beyitleri açıklamak için şerlerine iyice bakmak lazım. Sıyakına, sibakına bakmak lazım. Ee, yani akulu lahu ben ona söylüyorum hangi durumdayken ve rimhu mızrak ya'tiru metnehu Metin kelimesi burada sırt anlamına da gelebilir, bir bir şeyin gövdesi anlamına da gelebilir. Onu e, bükerken Mızraam onu bükerken diyor. E, ben ona söylüyordum. Teemar fihafen anne anne burada da e, burada istişhat noktası şudur. Zelike her zaman kullanılmış. Yani bak ben buyum dedim. Ben buyum. E, yani herhalde düşmanını alt etmiş, düşmanını yenmiş. işte kılıcı boğazına dayamış, mızrağı göğsüne dayamış. Bak ben buyum diyor. Orada ene zalike. Ben şuyum diye buyum. Yani yakına işaret ediyor. Bunu göstermek için bu beyti delil olarak getirmiş. Yani haza buradaki zalike haza anlamındadır diyor. Vakale ba'du bir başka dedi ki manahu zalike kitabul lazii kuntu a'ttuke yawman mithaqi. Bu misak gününde sana vaat ettiğim kitap neyi vaat etmiştim? En vahiyyehu ileyke sana edeceğimi vaat ettiğim kitap işte budur. Ve kale el kitabu lezî vaadtu fit tevrati vel incili e, Tevrat ve İncil'de vaat ettiğim kitaptır. En unzil ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a vahy edeceğimi vaat ettiğim kitap işte bu kitaptır manasındadır. Muravi an Zeyd ibn Aslem أنه qad <قَال> Zeyd bin Aslem'den de şu söz rivayet edilmiş. Ara bir kitabi el levh Burada Orada zâlikel maksat el kitaptan maksat levh-i mahfuzdur. Kader kitabıdır. Yani el kitâbe sebeti yani o levhi mahfuz'daki sabit olan e, kitaptır buradaki kitap. Ve kavluhu la rayb fihi ve la rayb fihi sözü ey la şekke fihi. La şekk fihi demektir. La rayb fihi. La şekk fihi أنه مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى Yani e, onun Allah katından olduğunda şüphe yoktur manasındadır. Volam ve Muhammedun min tilqai Muhammed aleyhisselam bunu kendi kafasından uydurmamıştır anlamındadır la raib fe şöyle bir soru sorulursa diyor keyfe yecuzu en yuqala la şakka fi nasıl la şakka fi denilebilir yani bu konuda hiç şüphe yoktur denilebilir vakat şekke fihi kesirun min nasip. Halbuki insanlardan çoğu şüphe etmiştir yani bu sözün Allah'ın sözü olduğunu şüphe etmiştir. Vehumur küffar ve münafıkun. Ki onlar müfsar ve münafıklardır. Yani böyle şüphe vaki olduğu halde realitede, vakada şüphe olduğu halde birçok insan, milyonlarca insan şüphelendiği halde mesela bugün yeryüzünde 3 milyondan fazla belki milyardan fazla belki 4 milyara yakın insan Kur'an'ın Allah sözü olduğunda şüphe ettiği halde, inanmadığı halde nasıl oluyor da la rayi ve deniliyor bu ayette diye sorarsan kıyla lehu o kişiye denilir ki cevaben ma'nahu la şeke fihi indel mü'minine ve indel ukala. yani mü'minler nezdinde ve aklını kullananlar nezdinde şüphe yoktur. Anlamına gelir bu. Herkes için değil. ve ma'nahu la şekke fihi ya da denildi ki bunun manası yani bunda şüphe yoktur. Yani, ey layen Yani bu konuda şüphe edilmemesi gerekir. Hakkında şüphe edilmemesi gereken bir konudur, bir meseledir bu demektir. Lennel Kur'an muacizun. Çünkü Kur'an mucizedir. Fleyen bakıyın yüsekkefihi. onda şüphe edilmez. Ennehum min Yani onun Allah katından gelen bir kelam olduğunda şüpheye mahal yoktur anlamındadır. O'luhu azze ve celle hudalil muttaqin. Muttakiler için bir rehberdir, hidayettir. Bu ne demekmiş? Ey beyanen lehum. Onlar için beyandır. Min ad-dalaleti. Dalaletten onları kurtarmak için bir beyandır. Lil muttaqin. Ama muttakiler için. Nasıl muttakiler? Lene yetakunu eş-şirke ve'l-kebair ve'l-fawahish. Şirkten, büyük günahlardan ve ahlaksızlıklardan sakınanlar için. Fe hadha'l-Kur'anu beyanun lehum. İşte bu Kur'an onlar için bir mesajdır, ee, bir açıklayıcıdır, rehberdir. Minuttalı onları kurtarmak üzere. O beyanul lehum, ne şübhati ve e, şüplerini e, insanların gideren bir mesajdır. O beyanul halali minar harami, helali haramı açıklar. Yani helalleri haramlardan ayırır. Fimkı ile şöyle bir soru sorulursa. Birisi derse ki: "Fihi beyanun li jami'in Yani Kur'an-ı Kerim bütün insanlara hitap ediyor. Bütün insanlara mesaj var. "Fe keyfe ile ila'l muttaqin khassatan?" O zaman niçin "huden lin nas" denilmedi "huden lin muttaqin" denildi? Muttakilere tahsis edildi. Fi ona şöyle cevap verelim. "Li annal muttaqina humul lazina ينتefu'un bil beyani." Çünkü bu mesajdan Hakkıyla istifade edenler müttekillerdir. Ve ya'lemûne bihi ve ya'melûne bihi. Ve bunu amel edenler onlardır. Fe idâ kânûhumul lezîne Dolayısıyla Kur'an'dan hakkıyla e, faydalananlar onlar olunca sâra fil haqiqati hasülül beyâni lehum. Hakikatte e, bu mesajdan ee, hasıl olan menfaat sadece e, fayda onlar için hasıl olmuş, onlar için meydana gelir. Dolayısıyla e, onun e, rehberliğinden sadece onlar istifade ettiği için müttefiler için rehberdir denilmiş. Ruviye an ebi ravkin ennehu kâle hudellil ey kerametun lehum Yani onlar için bir ikramdır bu kitap. Yani inma adafa ilehim iclalen ve kerameten lehum. Ey kerameten lehum. Ha bu dersimiz onlar için ikram değil de yani muttakileri e, eee onurlandırmak için bugün e, el keramen günlük Arapçada tam onur, şeref karşılığında kullanılır. Yani inma adafa ilehim iclalen ve kerameten lehum yani bu muttakilere niçin e, izafe etti bunu isnad ettiği denli muttakil dedi. Müttakileri onare etmek için, onları şerefli mertebelerini beyan etmek için. Ve beyanen li fadlihim, onların üstünlüklerini beyan etmek için. Kaç sayfamız kaldı? Bir, iki, üç. Evet, üç sayfamız kalmış. Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Güzel. Kulluhi Teala, Ladinim inona bil Gaybi. Onlar gaybe iman edenler. E yu ceddikona bil Gaybi. Gaybi tasdik ederler. Wal Gaybi, Gaybi nedir? <gülüyor> ma qab'a an ayni, gözden e, uzakta olan bir şeydir. Vahu wa muhtarun fil kalbi. Gözden uzaktadır ama kalpte mevcuttur. Ve inna ma arada bihi. Ashab-ı sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bununla kim kastedilmiştir? Resulullah'ın ashabı. Başka? men تَابَعَهُمْ اِلَا يَمْرُ kıyameti. Ve kıyamete kadar onlara, onlara tabi olanlar. اَنَّهُمْ يُسَدِّقُونَ بِغَيْبِ Kuran Çünkü bunlar Kur'an'ın gaybını tasdik ederler. Nasıl? اَنَّهُمْ مِنَ اللّٰهِ Onun Allah'tan olduğunu. Çünkü bu kesin olarak bildiğimiz bir şey değil. Perdenin arkasında olup bitenlere dair bir şeyler söylüyoruz ama neler olup bittiğini perde arkasından göremiyoruz iman ediyoruz ve yuhillûne halalahu dolayısı onun helalini helal biliyorlar ve yuharrimûne haramahu helal haram biliyorlar ve yine şöyle denir ayrıca diyor gaybi yani bilâhi teala. buradaki gaybın maksat Allah olabilir diyor Allah'a çünkü Allah gayiptir hani gözle görülmez ya يؤمنون بالغيب الله ها يمان ederler manasına gelir diyor Hadessena el Halil Ahmed قال حدثنا الديلمي قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا اصحابنا الحارث بن قيس انه قال لعبد الله بن الله demiş ki Haris محمد صلى وسلم Ma sabaktumuna bi min ru'yati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve diyor ki ey Muhammed aleyhisselamın ashabı Resulullah aleyhisselamı biz göremedik siz gördünüz dolayısıyla sizin onu görmeniz dolayısıyla bizi geçtiğinizi düşünüyoruz ee, bu kanaddayız yani Resulullah'ı gördünüz dolayısıyla siz bizden daha üstünsünüz öyle düşünüyoruz. Bakala Abdullah bin O Mas'oudun Abdullahin Sultyurt cevabın ve nehpnu nehp tesbülükum imanekum bhi ve lam diyor ki asıl biz e, onu görmediğiniz halde ona iman ettiğiniz için sizin daha üstün olduğunuz imanınızın daha güçlü olduğunu üstün olduğunu zannediyoruz ve innaftan al imani al imanu bil çünkü kayba iman, en faziletli üstünüm imandır. Biz gördüğümüze inandık, siz görmediğinize inandınız. Sizin imanınız daha e, önemli diyor. Bismillah kara e'abdullahi elebine yu'minuna bil gayb. Sonra Abdullah bin Mesud bu ayeti okuyor. Vakat kıyla denildi ki bir başka manada yu'minuna bil gaybi ne demektir? Yani yusaddikuna bir ba'fi ba'del mevti yani ölüm sonrası hayata ki o şu anda bizim için gayb bilinemeyen bir şey. iman ederler manasında. Burada vermemiş bir başka manası bunun şudur tefsir kitaplarında. minuna bilgaybi yani e, insanların görmediği zamanlarda insanların gözünden uzakta oldukları zamanlarda da bilgayb yani filgaybi gibi oradaki bayi zarfiyye olarak alıyorlar. İnsanların gözlerinden uzak oldukları bir ortamda kimsenin görmedikleri zamanlarda da iman ederler ibadet ve taahhüte devam ederler, manası da verilmiştir tefsir kitaplarımızda. Va Ne demekmiş bu? Ey yuqiyûnu Devam ederler. Yuqiyûne, yuqiyûne Va kadqîle aydan, innallâbde yuqiyûnu sallâte. Yuqiyûnu sallâte yerine yudimus salate de denilir diyor. Ve bir başka yorum yuhafizun aras salavatil kamsi bi mevakitihah ve ruku'ihah ve sucudihah ve tabarru'u ba'deha. Beş vakit namaza vaktinde kılarak rüküsüne secdesine ve namazdan sonra tazarru, niyaz, duaya devam etmek suretiyle e, özen gösteriler anlamındadır. Ve katkıyla yine şöyle denilmiştir innel abde eza salla salaten tukbelu minhu eğer bir kimse makbul bir namaz kılarsa Allah bir namaz kılar, Allah da kabul ederse fera kullu taala minha meleken. Allah o namazdan onun için bir melek yaratır. Yakumu ve salli lillahi la yomil kıyamet. O melek kıyamet gününe kadar kalkar namaz kılar kesintisiz bir şekilde ve sabahuhu li sahibi ssalati. Onun sevabı da namaz kılan kişiye yazılır. Feza manna kavluhu mana kavlihi ve yqimun ssalate. Yükimünü salaten manası. nas i̇şte budur diyor. Ve Kulu Azze ve Jelawun ma Onlara e, rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ne demektir bu? Eyya tasaddukun tasadduk ederler. kelbi diyor. ki buradaki e, infak nedir? Zekatül Mali. Zekattır diyor. Infak. Vara asbatun an es-sudani sudiyani asalehi kana hiye nafaqatul rajuli ala ehlihi. bu infak kisinin ailesine yaptığı nafakasıdır va hada qabla nuzul ayetiz zakati bu da zekat ayeti nazil olmadan öncedir va yuqalu yunfikun ey يتصدقون صدقه التطوعi bir başka yorumu da Buradaki infak, zekat değil de gönüllü olarak yapılan sadaka, nafile sadakalardır. وَيُقَالِهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا اَتَّطَوْعُ وَالْفَرِضَةُ En doğrusu bu olsa gerek. Şöyle de yorumlanabilir diyor. Bütün bunların hepsine şamildir. Yani farz olan zekata da şamildir. Buradaki tasattuk nafile olan sadakalara da şamildir. قَوْلُهُ تَعَالَ وَالَّذِنِ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُزْرَ اِلَيْكَ yani bil Kur'an'ı, sana indirilenlere inanlar'' demek Kur'an'a inanırlar. Kulû ve mâ unzile min qablike Sen, senden öncekilere indirilenlere de inanırlar. Ne demek yani Tevrat ve İncil ve sairet kutubi Tevrat, İncil ve sair e, semavi kitaplar. Ve yuqâlu ve şöyle denir, Lemmâ nezilet hâzihî âyetü ellezîne yu'minûne bil gaybi ve âyetün ce Kâretü'l-Yahudu Yahudiler dediler ki Kâretü'l-Yahudu ve'n-Nasara Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki bakın burada kâle'l-yahudu değil de kâretü'l-yahudu ve nasara denilmiş çünkü e, cemaat isimleri grup isimleri müennes kabul edilir. Tamam mı? Kâret cemaatü'l-yahudi, kâret cemaatü'n-nasara takdiri yapılır. Ne demişler? Mehnu emennâ. Nun fikou ve ona iman ettik biz nafaka da veriyoruz sadaka da veriyoruz falan ma kâl ve ledimün ben özlerek kablik pardon bir eksik okurum galiba biri. Ne yapmışız? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne Ayetin bu kısmı okununca kalı dediler. Biz Biz de namaz kılıyoruz, ibadet yapıyoruz dediler. Onlara verdiğimiz rızıklardan infak ederler okununca ayeti. Kalı, nehpnu, biz de infak ediyoruz, sadaka veriyoruz dediler. Ama bu kısım nazil olunca nefru min zālīka. Bundan uzaklaştılar çünkü Kur'an'a ve ondan önce indirilen kitapların tamamına inanmıyorlar. Ve kabulü ve bilâ ahiletûhum yuqinûn, <gülüyor> ahireti onlar yakinî bir şekilde iman ederler, inanırlar. E yukarıne yom el kıyamet, kıyamet günü kabul ederler. <gülüyor> Wal jen'et wa al nara wa al ba'ath wa al bunları kabul ederler. Wal <gülüyor> yakinû peki yakin nedir? Ala sâlasat ejûhid. 3 e, türü vardır yakinin. Üç boyutludur. Yakinu ayanin ve yakinu haberin, ve yakinu ya da dilaletin. Birincisi gözle e, yakin kesbetmek, ikincisi haber ile yakın, üçüncüsü de delalet ile yakın kesbetmek. Ve amma yakinul göz ile hasıl olan yakın kesinlik, kesin bilgi nasıldır? İdara şeyen zale anhu bir şey var mı yok mu diye tereddüt ettiğinde o şeyi gördüğü zaman ne olmuş olur? Gözüyle gördüğü için e, aynel yakin diyoruz buna. Yani aynel yakin görmüş olur gözde. Artık onun varlığına inanmış olur. Ama yakinu dilaleti Delalet yakinine gelince bu Bir yerden duman çıktığını görür. Duman varsa ne vardır? Ateş vardır. Yani o duman oradaki ateşe delalet eder. يَعْلِمُ بِالْيَق۪ينَ اَنَّ نَارًا اَنَّ ke نَارًا Orada bir ateş olduğuna yakini olarak artık iman eder. Çünkü ateş olmaya yerden duman çıkmaz. ve مْ yaraha. Her ne kadar o ateşi görmese bile duman varsa ateşte vardır diye düşünür. Buna يَق۪ينُ الدِّلَالَ denir. وَأَمَّا يَق۪ينُ الْخَبَرِ Haberin hasıl ettiği yakini bilgiye gelince فَإِنَّا الرَّجُلَ يَ yukarı له insan bilir ki dünyada Bağdat denen bir yer var. Bağdat'a ben gitmedim. Siz de gitmemişsinizdir muhtemelen ama Bağdat diye bir yerin olduğunu inkar de edemeyiz. Çünkü e, herhalde söyleyecek konuda ve in lem yekun ve yekun her ne kadar gözle görmese de Bağdat faha huna haberin. ve yakinun dilaletin. İşte burada diyor hem haberin sağladığı yakın var hem de delaletin sağladığı yakın var. Yani ahirete iman konusunda niye haberler var. Allah'tan gelen haberler var. Nasıl Bağdat'a gidip görmedik ama oraya gidip görenler bu bilgiyi veriyorsa peygamberler de sanki o aleme gitmiş orayı görmüş gibidirler ve bize onların verdiği bilgilere inanmak durumundayız. Ennel ahirete hakkum Bunlardan anlaştık ki ayrı takkadır aktır velakin tasiru muayenatan 'inda'r ru'yati. E, fakat gördüğümüz zaman o artık e, aynel yakine dönüşmüş olur. Son sayfaya geldik herhalde. Sümme kâle 'azza ve celle sonuna bak şöyle buyurdu. İlaike ale'dem rabbiyhim. Onlar Rablerinden bir hidâyet üzerindiler yani ehli hadi sıfatı. Ellezina sabaqa zikruhum. Ee, bu zikri geçen, bu sıfatlara sahip olan insanlar ala <gülüyor> beyanin minallahi teala, Allah Teala'nın gönderdiği hidayet üzeredirler. Ey ekramahumullahu teala dünya hay suhedahum. Allah Teala onlara hidayeti nasip etmek suretiyle onlara büyük bir da bulunmuştur. Ve onlara yollarını gitmeleri gereken, takip etmeleri gereken yolları açıklamıştır. Ve ulaikehumu nuflihune fil ahireti, ahirette kurtulacak olanlar, onlardır. Ey en nacuna, kurtulacaklardır onlar. Onlar kurtulacak olanlar onlardır. Yani Allah Teala kâmihi fil bil beyan. Allah onlara dünyada doğruyu hakka, hakikati açıklamakta ikramda bulundu. Ve fil ahireti bin nejati, ahirette de nasıl kurtulacaklarını açıklamış oldu. Ve katkıyla şöyle de bir yorum tebili yapılmış. El felahuhu vel beka'u fi ni'meti. Felah nedir ahiretteki felah? Nimetler içerisinde baki olmak, kalıcı olmaktır. Ebediyen nimetler içerisinde garp olmaktır. Ve katkıyla bir başka yorum. El felahuhu iza belekal nihayete ma ye'meli. Yani insan aklına, hayaline gelebilecek mutluluğun nihayetine ulaştığında işte o felahı elde etmiş olur diyor. Ve yukalüme manahu bir başka manası da şudur. Haduve ceddumu mu'tarebu. Talep ettikleri şeyi bulmuşlardır. Ondan dolayı kurtulmuşlardır. Ve necev, ve kaçtıkları şeyin şerrinden de kurtulmuşlardır. O da cehennem azabıdır. Ve kullu ma fil Kur'ani. Ve kullu ma fi'l Kur'ani el-muslihûn tefsirihu hakeza. Ha, Kur'an-ı Kerim'de geçen el-muslihûn kelimesinin her yerde, nerede geçerse geçsin, el-muflihun kelimesinin tefsiri bu şekilde yapılır, diyor müellifimiz Ebû Leysel Esselafan Di Rahimahullah. Evet arkadaşlar, burada metnimiz son bulmuş oldu. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar edeyim, salı günleri dersim fakültede 8.30'da bitiyor. Eve gelmem 9'u buluyor. İşte hazırlık yapmak, bilgisayar açmak vesaire biraz metne falan bakabilirsek 9.30'u buluyor. Ancak 9.30 gibi girebiliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm.